Çünkü peygamberler kendilerine inan vahyi, ölümü göze alarak ne yapmışlardır? Tebliğ etmemişler midir? Hiçlerdir <gülüyor> yani. Hakikati saklayamazsın. Öyle bir lüksün yok. Öyle bir alternatifin yok. Şimdi Allahu Teala, bakın Bakara suresi 159, 160, 161 ve 162. ayetleri, özellikle ayet numaralarını söylüyorum. Eee Eve gittiğiniz zaman en azından bir bakın. Çünkü böyle bir mevzu geldiğiniz zaman acaba Allah Azze ve Celle indirilen ayetleri saklayanlar hakkında ne diyor? İndirilen <gülüyor> ayetleri saklayanlar, gizleyenler hakkında acaba ne diyor? Onu öğreneceğiz bugün. Yani Rabbimiz bize onu öğretecek. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine yektumune. O kimseler ki gizlerler, o kimseler ki saklarlar. Neyi? mil مَا أَنْزَلْنَا مِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى Beyan olarak, insanların hidayetine vesile olacak olan ayetleri, indirdiğimiz ayetleri gizlerler, saklarlar. مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ Biz onu kitapta, apaçık bir şekilde, kitapta apaçık bir şekilde beyan ettikten sonra, onlar bunu gizlerler. Şimdi Allah bize bir grubu gösteriyor. Yani bir grubun tasvirini yapıyor. Bu grup neymiş arkadaşlar? Allah'ın indirdiği ayetleri apaçık indirdiği ayetleri ne yapıyorlarmış? Gizliler. Gizliyorlar. Bunları fark edecek şimdi bize. Ülaya ki işte onlar yelhamhumullah ve yelhamhumul işte bunları Allah lanetler ve lanet ediciler de lanetler. Allah lanetler, lanet ediciler de lanetler. Neden? Şimdi Allah sana bunu indirmiş. Niye? İnsanlara öğretesin diye. İnsanlar doğru yolu bulsun diye. Sen bunu saklıyorsan, demek ki senin o öğrendiğin şeyde ya bir kusur var, ya da başka bir şey var, ya da bir ayıp var, bir şey var ki saklıyorsun yani. Eğer hakmış olsa, hakmış olsa, bütün peygamberlerin hayatları, bütün peygamberlerin hayatları şuna şahittir ki hiçbir peygamber, hiçbir peygamber ölüm dahi olsa ki ölümü de göze almışlardır, ölüm dahi olsa ne yapmışlardır, gerçek açıklamışlardır. Yani kendilerine inan ayetleri evet. çok böyle hiç şey yapmadan pervasız bir şekilde cesurca çıkmışlardır, açıklamışlardır. Ben Allah'ın peygamberi, Allah size şunları, şunları, şunları helak oldu, şunları haram kıldı. Bunlar Allah'ın ayetleridir demişler. Şimdi bir peygamber düşünün, bir peygamber düşünün. Allah'ın indirdiğini gizliyor. Gizlerse ne olur? Allah'ın laneti artı lanet ediciler. Kim bunlar? Melekler, insanlar ne kadar lanet eden kişi varsa. Hepsinin laneti buna gider. Sizce bir peygamber Allah'ın lanetini ve bütün lanet edenlerin lanetini yüklenebilir mi? Öyle bir şey muhatap olabilir <gülüyor> mi? Sen peygamber olsan barış, yapar mısın bunu? Yapamazsın. Ya kimse bunu göze alamaz ki Allah'ın laneti. Allah'ın lanetini oraya nereye gider? Cehenneme Gönlümün. gider ya. Otomatik mi yani?